Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar olsun. Evet. Bir cuma akşamında yine bir aradayız. Ee, i̇nşallah haftanız iyi geçmiştir. Ve haftanın son gününün yorgunluğunu da iyi bir şekilde atlarız üstümüzden bu akşamki dersimizle. Gerçi e, yarın eğer e, formasyonlar başlamışsa, bilemiyorum başladın mı formasyon arkadaşlar? E, cumartesi, pazar yoğun bir formasyon döneminiz var. E, Zehra başladı diyor. Ee, yoğun geçiyor ee, inşallah hayırlı olur ee, sizin hakkınızda diyelim evet sabah 8'den akşam 8'e kadar doğru söylüyorsun yollardasınız ee, biz Zehra her gün hafta 5 gün öyleyiz yani Zehra Pazartesiden cumaya kadar öyleyiz ee, İstanbul'un şartları böyle ne yapalım artık İstanbul'u seven trafiğine katlanacak. E, Gülisever'in dikenine katlanması gibi diyelim. E, nasıl gidiyor? İnşallah bir yaramazlık yok. Geçen haftadan bugüne e, derslerimizle ilgili bir sıkıntımız olmamıştır inşallah. E, <gülüyor> Sınavlarınızla ilgili e, sanırım size e, haber ulaştırdık. E, temsilcilere söylemiştim. E, bir hafta erteledik. Yani 3-4 Ocak'ta yapacağız sınavlarımızı. Ondan önceki haftada inşallah yüz yüze derslerimiz olacak. Tabi e, bu dersler zorunlu değil. İsteyen arkadaşımız e, gelip takip edebilir. Derslerimiz fakültede, sınıflarımızda olacak inşallah. Zamanı gelecek. Programını yapıp size ilan ederiz, duyururuz. Ee, onun dışında sorun varsa yaşadığınız bir sorun e, bizim müdahale edebileceğimiz bir şey varsa arkadaşlar yazın. E, ilgilenmeye çalışalım. Evet Hatice Bulat kesin. Kesin olarak biz resmi yazıyla e, bunu Auzef'e zaten 27 Ekim'de yazmışız da Auzef herhalde yazıyı görememişler nasıl olmuşsa bilemiyorum tekrar sordular tekrar kendilerine durumu bildirdik yazdığımız yazının gönderdiğimiz yazının sayısını tarihini bildirdik Ahmet Hoca'ya da ben bizzat kendim söyledim dolayısıyla inşallah bir sıkıntı olmaz Murat tabii ki görevi değil ama yani yine de o da duyuyordur başka izo Ağuzet yetkilileri duyurlarsa onları da söyleyelim. Lütfen sitede de yayınlasınlar. İlahiyat İlitam'ın sınavları ocağın 3 ve 4'ünde olacak. Bunu sitede de eğer ilan ederlerse arkadaşlar hatta mümkünse keşke cep telefonlarına kısa mesaj olarak da gitse. Çok güzel Murat. Allah senden razı olsun Murat. Hızır gibi hemen yanımızda oluyorsun, yatışıyorsun. Zaten bir arkadaşımız da hazırla ilgili bir konu seçmiş. <gülüyor> Hangi arkadaşımızdan döndüm ben tabi. Bilmiyorum. içiniz. Daha, şu an bizi izliyor mu derste? Evet, hazırla ilgili bir konu seçen bir arkadaşımız vardı. Kendisine. Evet. Filiz arkadaşımızın güzel bir sorusu var. Aynen öyle Filiz. Yani 3-9 arası Taşabilir de Filiz. Yani 3-4 gene biz geçen dönemdeki gibi e, tercihinize bırakacağız. E, bu dönem arasında hangi arkadaşınız hangi günü hangi saat istiyorsa onu işaretler e, gelir o saatte o gün o saatte sınavına girer. Öyle bir şey inşallah yapacağız. Ben Ahmet Bey ile e, galiba bu işleri Ahmet Bey düzenliyor. Onu söyleyeceğim. Geçen sene o yapıyordu. Ee, onu hatırlattım. iyi oldu Filiz. İyi oldu. Ee, ben kendisine söyleyeyim. Ee, i̇nşallah o şekilde yapacağız. Ee, başka arkadaşlar var mı? Sıkıntı sorun. Bizden belge almaya geldiğiniz zaman bir sıkıntı yaşıyor musun arkadaşlar? Ee, Avzef tam görevlisi arkadaşımız Alper Ilgili bir sıkıntınız oluyor mu? Herhalde olmuyor ki herhangi bir arkadaşımız bir şey yazmadı zaten. Ben Alper'e e, söylüyorum, o da sağ olsun. E, yani elinden geleni yapıyor. E, i̇nşallah sıkıntımız yoktur. Olursa haberim olsun arkadaşlar. Peki. Tamam. Ee, Peki o zaman şöyle bir gene dünkü geçen şey, haftaki dersimizi bir hatırlayalım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Şamile ile ilgili e, bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Ee, programı indireniniz oldu mu? İndirebileniniz oldu mu arkadaşlar? Çalıştırabileniniz oldu mu? Bu arada Murat bak Ayşe ara çalıştırmış. Harika. Zehra çalıştırmış. Süper. İndiremedim hocam diyor Fatma. Ee, Ayşe Çimşek de indirmiş anlaşılan. İndiren arkadaşlarımız Emin'e de indirememiş. İndiren arkadaşlarımız lütfen birbirinize yardımcı olun. Ee, evet indiremeyenler var. Tamam. Ee, indiren arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa Atece de indiremedi. E, yardımcı olursanız birbirinize e, arkadaşlar iyi olur. E, çünkü ben bu programı hepinizin bilgisayarında olmasını isterim. E, Çalıştırın. E, eminim çok yararlanacaksınız. Tabi e, şunu söyleyeyim. yani e, Şamile programı e, Arapça. Çeşitli sitelerde de anlatılıyor kullanımı. Bak Ayşe ara diyor ki Oradan da internette 10.000 kitaplık bir sürümü vardı. Son sürüm o mu? Yani Zeynep e, muhtemelen odur. Zaten üzerinde yazar. 3 nokta e, kaç bilmiyorum ama gigabaytlık bir şey yani muhtemelen odur. Zeynep. Olabilir. Yani son sürüm veya e, yani çok önemli değil önemli olan programı indirmeniz. Zaten programı indirdikten sonra program kendi kendini Size sorarak güncelliyor. Diyor ki şu kitaplar, yeni kitaplar var. indireyim yükleyeyim mi diyor. Eğer onay verirseniz o kendi kendine bütün yeni kitapları yüklüyor. Programın değil Osman ama kitapların çoğunun pdf asılları var. Zaten arkadaşlar eğer Şamile'nin ana sayfasına girerseniz İsterseniz hemen şu an Google'dan yazıp girebilirsiniz. El Mektebet-i Şamile diye yazın. Orada arama yeri var. Yani sağ tarafta böyle bir boşluk yer var. Oraya kitabın adını yazıp arattığınız zaman o kitap PDF olarak sitede varsa onu da size zaten belirtiyor siz pdf'e tıkladığınız anda pdf olarak sizin bilgisayarınıza iner. Öyle de indirebilirsiniz. Ama geçen hafta söylemiştim. Zaten şu an Şamile'de yüklü olan kitapların aşağı yukarı büyük bir kısmı pdf kitapların sayfa numaralarına uygun olarak verilmiş. Dolayısıyla onları rahat rahat kaynak olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geçen derste söylemiştim zaten sol tarafta kitabın tanıtımıyla kitabın hani kartı ile ilgili yani kitap hakkında bilgi veren bir yer vardı oraya bastığınız zaman kitabın e, o bilginin en altında diyor ki işte bu kitap diyor e, matbu olan Nüsa'ya muafıktır e, diyor eğer muvafıktır diyorsa o zaman onu rahatlıkla kullanabilirsin. Ama gayrı muvafıkın diyorsa yani muvafık değildir diyorsa onu kaynak olarak kullanamayız arkadaşlar. O yüzden o bilgi çok önemli. Ee, <gülüyor> Dolayısıyla e, programı lütfen indirin arkadaşlar. Bakın Ayşe Kar Ayşe Ara arkadaşımız diyor ki sitelerde anlatılıyor. Mesela Google'a e, Şamile programını nasıl indirebilirim diye yazın. Muhtemelen size yardımcı olacak bilgiler çıkacaktır. Oralardan indirebilirsiniz. Ayrıca Adem Arıkan hocamız da size yardımcı olabilir. Onun zaten burada e-maili var. Ben de kendisini aslında unuttum söyleyecektim ama söylerim bir dersi Adem buna tahsil edebilir. Arkadaşlarımız Adem'in dersini izleyip nasıl indireceğini Oradan da öğrenebilirler. Ama gerçekten program e, araştırmacılar için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. E, pek çok e, eser var. Çok zengin bir kütüphane. E, ve bunların arasından e, inceleme yapabiliyorsunuz. Araştırma yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kelimeyi istediğiniz anda yani kısa bir süre içerisinde ulaşabiliyorsunuz. O açıdan büyük bir kolaylık sağlıyor Arkadaşlar Geçen hafta bir iki deneme yapmıştık. Ee, gene yapalım mı yoksa anlaşılmış mı diyelim konu? Ne dersiniz? Ee, bir daha yani aslında Şamili'ye belki birkaç ders ayırmak lazım. Çünkü gerçekten zengin bir program ve iyi öğrenmek lazım Şamili'yi. Ee, iyi kullanabilirseniz e, ne ararsanız aşağı yukarı varsa eğer kitapların içerisinde bulabilirsiniz. Ama arkadaşlar ne dersiniz? Bir daha Şamili'ye dönelim mi yoksa yeter mi? Siz kendiniz e, öğrenir misiniz? Peki. Beda gerek yok hocam diyor. Erva yeterli hocam diyor. Şimdi o zaman e, gelelim birkaç yazıya. E, evet. Bir arkadaşınız bugün geçen birkaç gün önce yanıma geldi. Şu an aranızda mı bilmiyorum. Emine Güner aranızda mı? He, Osman Karayel hocam ben direkt Kur'an ayetlerinden kelime aramayı bulamadım. Peki onu ödeterim. Güzel bir soru Osman. Onu da inşallah yapalım. Ee, Emine Güner aramızda mı arkadaşlar? Herhalde yok. Peki arkadaşımızın bana bıraktığı odaya gelip bıraktığı bir yazı vardı. Bu gelen hangi bahar diye işte renklerden pastel tonlar mevsimlerden sonbahar diye başlayan bir yazısı. Yazıyı inceledim. Arkadaşımızın olayları anlatış tarzı fena değil. Daha iyi de olabilir. Fakat bu halde de iyidir. Hele bu ilk denemesi ve ilk denemelerinden biri ise e, hatta yazıyı başarı, başarılı bile bulmak mümkündür. Ama tabi ki bu e, tamamen bir e, edebi e, yazı tarzında e, günlük olarak veya e, yani bir deneme olarak e, kabul etmemiz lazım. E, ama bunları ben e, niyesinden istedim? bundan sonra yapacağımız e, bilimsel çalışmalara altyapı oluştursun diye. E, bu arkadaşımız bu yazmış olduğu yazıyla bir ölçüde e, yani böyle bir araştırma yapmaya e, bir ölçüde hazır olduğunu göstermiş oluyor. E, arkadaşımız e, isterse eğer artık ödevle ilgili bir e, konu seçebilir Zaten dediğim gibi birçok arkadaşımızın maili var. Onları inceledim. Bakıyorum. Döndüm. İçinizden kendilerine dönüş yaptım bir arkadaşı var mı? Yani bana konu soran, konu seçtiğini söyleyenlerden döndüm kişi var mı? Emel Gazel ben hocam diyor. Döndü mü Emel? Neydi konun? Emine Koç ben de diyor. Döndü. Ee, ne yazmıştın Emel? Konu neydi? İletişim ve insan. Selma kazan. Selma lütfen bana yaz. Ne yapmak istediğini yaz. Ee, Zeynep Yücel. E, inanın o kadar çok var ki. Herkese tek tek yazıyorum. Sana da sıra gelmedi herhalde Zeynep. Herkese döneceğim inşallah merak etmeyin. Ee, kim ne göndermişse? Çünkü çok birikmiş... Her zaman da bakma, bakma fırsatım olmuyor. Ama sanırım biz yani 20 kişiye falan... Ha, Emel Gazel. Ben ne dedim sana Emel mesela? Ee, Emel nasıl bir şey önerdim ben sana? Ama bir başlık önerdim misiniz Emel? Mesela Suriye Savaşı ve Göçü. Bu... Ee, bilimsel bir çalışma için uygun bir başlık değil arkadaşlar. Ne ifa, ne, de, ne yapmak istiyorsun? Ne demek? Hayır, kesinlikle Emel ben sana dönüşü yaptım ya. Emel ben sana bir başlık bile önerdim. Bak, Emel şuradan bir bakayım. Ee, nerede gönderilmiş ögeler? Gönderilmiş öğelere bakayım. Eee Emel Gazel değil mi? Emel bak neden söylemiyorsun? Bak demiş Suriye'den göçün Fatih'te yaşayan Suriyeliler üzerinde meydana getirdiği psikososyal travmalar. Bak başlık sana önermişim Emel. Niye söylemiyorsun? Ha, şimdi yazdın. Evet. Tamam. tamam. Bak mesela böyle bir başlık arkadaşlar. Başlık seçerken buna dikkat edin. Yani bilimsel dile uygun olsun ne yapacağınız belli olsun yani tabii emel ben fatih dedim ama yani örnek olsun diye sen onu Gazi Osman Paşa yapabilirsin ne bileyim üsküdar yapabilirsin artık nerede yaşıyorsan nerede oturuyorsan eğer varsa men bölgenizde yani sen sadece emel izlenimlerini yazarsın yani bölgenizde varsa hatta Keşke birkaç tane röportaj yapabilsen, birkaç kişiyle görüşebilsen. Ee, yani kolay değil hemen yani. Size her şey hemen kolay olsun istiyorsanız olmaz. Bizim öğrencilerimiz ne sıkıntılar çekiyorlar. Bir tane öğrencimiz, inanın e, neydi adı kızın, Zeynep diye bir kız vardı. Şeye gitti, Antep'e gitti araştırma için. Böyle bitirme tezi aldı, gitti. Aşağı yukarı birkaç gün kaldı Antep'te bilmiyorum ama ee, geçen seneydi. Daha bu kadar çok sıkıntılar yoktu. Antep'e gitti, oradaki çadır kentte bir 10-15 gün kaldı, oradaki insanlarla görüştü. Ee, tabii bir e, anket çalışması yapıyoruz, sorularını hazırlamıştı, gitti orada uyguladı. Gayet de başarılı bir tez ortaya çıkardı, ve bitirme tezi yani o da. Dolayısıyla e, e, zor deneyelim, e, yani soru başarmamız lazım. E, madem akademik bir şey yapmak istiyoruz. Biz Kıbrıs'ta yaşıyoruz hakkı diyor. Görevli olarak nasıl bir konu alsak uygun olur. Mesela Kıbrıs'ta dini hayatla ilgili çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela Kıbrıs e, Müslümanlarının Kur'an algısı, ne bileyim e, işte ibadet e, olan eski ibadetleri ne kadar yaşıyorlar? Kıbrıs'ta insanların e, namaz kılma oruç tutma oranlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Kıbrıs'ta Müslümanlık ne zaman geçmiş ve neler yaşanmış. Kıbrıs'ta nasıl Müslümanlık hani gelişmiş falan. bu şeyler çok olabilir. Şu an Kıbrıs'taki bir işte mesela Kur'an kursu varsa oradaki öğrencilerin sorunları din görevlilerinin sorunları birçok şey olabilir. Tam hakkı. Evet tamam işte Emel tez değil makale içinde olabilir tabi. Çok güzel Murat. Allah senden razı olsun. Bak Murat hemen Ahmet Hoca görüşmüş. Haftaya duyurusunu yapacaklar arkadaşlar. Tamam sınavlarımızın e, ertelendiğine dair haftaya Ahmet Hoca duyuruyu yapacak sizi arkadaşlar. Başka kimlere dönüş yaptım? Tez... Yani tez derken makale kastediyorum makale önerisinde yani Emel sen de en başta tabii ki ne yapacaksın Suriye'de savaşın olduğundan bahsedeceksin ve bu savaşın bak görüyor musun İbrahim ezan okunmasın diye kampanya başlattılar Kıbrıs'ta hocam mesela neden bak bunun sosyolojik bazı nedenleri olması lazım niye Kıbrıslı Müslümanlar ezan okunmasın diye kampanya başlatabilirler? Bunu bir araştırmak lazım. Rum gölgesinde İslam. Yani düşünün. Yani çok bence bu araştırmayı yaparsanız güzel tespitleriniz olabilir. Şöyle arkadaşlar makalenizi eğer hani böyle bu önerdiğim türden makale yazmak isteyenleriniz varsa biraz daha böyle hani boyutlarını geliştirerek bir şey yapmak istiyorsanız arkadaşlarımızın vereceği bir basit bir hani denemeyi bir günlüğü bu dönem için sayarız. Böyle hani dediğim gibi güzel bir makale hazırlayacağını söyleyen olursa onların o makalelerini ikinci dönemde alırız. Dolayısıyla arkadaşımız 5-6 ay veya en az 3-4 ay 5 ay çalışmış olur belli bir sayfa sayısı var mı? Artık makalenizin hacmi neyi gerektiriyorsa o. Yani bu tabii ki bir 10, 10, 15 sayfadan aşağı olmaması lazım. Yani madem e, madem dedik ki yani bunu tez yerinde de kabul edelim. İkinci de sayalım diyoruz o zaman bir yani en az bir 15 sayfa güzel bir temiz bir şey olması lazım. Ama bu 20 de olur, 50 de olur. Ona göre artık yani ödevimizin, konumuzun durumuna göre değişebilir. E, ne hocam bu konu serbest konu serbest değil mi? konuyla ilgili zaten size açıklama yaptım. Kendi merak duyduğunuz, ilgi duyduğunuz alan, alanla ilgili olabilir. E, için bazı arkadaşlarımız mesela bakın biraz evvel söyledim. işte Suriye'den gelen göçmenlerin sorunlarını e, yazmışlar olabilir. Bir arkadaşımız Hızır'ı tanıtmak, tanış e, incelemek istiyorum demiş olabilir. Bir arkadaşımız yalancı peygamberler, tarih içinde yalancı peygamberler konusunu işlemek istiyorum. Yani konuları sizin merak ve ilgi alanınıza göre seçiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? En asgari ne istiyorsun? En asgari Nurten, diye yani sorun net değil. En asgari ne? Ne demek? Biraz daha sorunu aç ona göre. Hala yazıyorum hocam ama 9-10 sayfa gelemedim. Çok zorlanıyorum. Ya Bağdat dün bir bugün 2-10 sayfa yapmışım da daha ne istiyorsun? Ha, üçte sayfayı geçemedim. Ona deneyim paylaşamadım sizinle. Tamam Bağdat acele etme. Acele etme daha. Bir sürü zamanımız var. Sen güzel bir şekilde yazmaya çalış. Güzel bir şey ortaya çıkarmaya çalış. Evet. Çerkezlerin İslamlaşması konusu. Filiz doğru hatırlıyorum yazmıştın. Bunu biraz daha biraz daha netleştirelim mi? Yani biraz çok geniş olmasın biraz daha biraz da sınırlarını daralt mesela. Çerkezlerin İslam'a e, İslam'la tanışması olabilir ya da yani biraz biraz daha bir özet yani olsun. Çok net, çok geniş olmasın arkadaşlar. Oldu mu? Ayşe ara. Ayşe ara ben sana döndüm. Dönmedin mi acaba? Ayşe araya dönmedin mi acaba bakayım. Eee galiba dönmemişim. Ee, Ayşe yani bilmiyorum gelmiş olabilir. Şöyle dediğim gibi çok gönderen arkadaşınız var. Tamam Ayşe baktım gönderdikten arasında yoksun. Çok gönderen arkadaş var. Bunların hepsini tek tek inceliyorum. Ee, uygun bir şekilde dönüşler yapıyorum. Kendilerine e, konularla ilgili bilgi veriyorum. Ee, bunu tavsiye edebilir misiniz? Konu Haticeye yaşadığın bölgeyle ilgili kendin bakın arkadaşlar alan alan araştırması yapabilirsiniz yani bundan kastımız saha çalışmasıdır. Yani mesela e, Hatice Bulat arkadaşımız Kur'an kursu hocası ya Kur'an kursu öğrencileri arasında bir anket bile yapsın. harika bir şey ortaya çıkar çıkar. Ben İngiltere'de e, bir e, bir zamanlar e, orada bir bir kişiyle bir e, e, e, ...kilisede çalışan bir bayanla şey yapıyorduk biz... E, ...rüyalar konusunu işliyorduk... ...o mesele kilisede... Bir, kilisede ...kiliseye bağlı dini okullarda... E, ...okuyan öğrencilerin... ...İsa algısını... E, ...incelediği... ...mesela ilk... Ilk, kere, ...ilk sefer ders... şey ...anketini uygularken... ...İsa hakkında herhangi bir bilgi vermeden... ...içinizden İsa'yı rüyasında gören var mı... ...gördüyseniz nasıl gördünüz... Buna dair bir anket uygulaması yaptı. Sonra İsa ile ilgili birkaç kez onlara bilgi verdi, işte öneminden bahsetti. Nasıl bir algı var onu anlat Hristiyan dünyasında. Sonra bir daha şey yaptı, anket yaptı. Bu sefer çocukların bir kısmının hatta önemli bir kısmının rüyasında İsa'yı gördüğünü tespit etti ve nasıl gördüklerini, mesela. Onlara en yani çok şey yapılabilir arkadaşlar. İnan o kadar çok konu var ki e, Hatice mesela böyle bir şey olabilir. Alevi sorunu tarihi arka planı gibi bir konu düşünüyorum. Uygun olun. Ağır bir konu. Yüksel. Ağır bir konu. Daha şey yap. Daha böyle özelleştir. Özel bir konu olsun. Alevi sorunun tarihi arka planı. Biraz daha net. E, daha böyle sen altından rahat kalkabileceğin bir şey olsun. Ağır bir konu. O güzel bir doktora tezi olabilir. Belki de vardır zaten. Bilmiyorum ama Biraz daha basitleşti. Nurten diyor ki hocam formasyon artı okul dersleri hepsinin sınav dönemleri. Aynı dönemde Kur'an ezberleri falan finallere kadar demişsiniz. Bu süre zarfında ne yapabiliriz? Malum çocuğum çocuğumuz, çoğumuz evli ve çocuklu. Süre az yedi. Formasyon yedi. Okul dersi ezber makara. Yani şimdi Nurten e, ne olur bana böyle şeyler söylemeyin. Allah kısmet de ederse İstanbul Üniversitesi'nden mezun olacaksınız. Hem formasyon olacaksınız, hem diploma olacaksınız. Yani birazcık dişinizi sıkın artık sizde. Yani ben nasıl kolayda sağlayayım size? Yani herhangi bir süre sınavın süresini erteleyemeyiz, uzatamayız. Formasyonda bizim bir alakamız zaten yok. Her sizi serbest bırakıyorum diyor. Mesela Nurten, sen çocuklarla ilgili evli sen çocuklarla ilgili bir alan araştırma, bir araştırma yapabilirsin. Ya yani çocukların üzerinde bile bir araştırmaya, bir anket uygulaması yap. Mesela sen çocukların rüyalarında peygamberi gördüler mi? Veya Allah'ı gören var mı? Ya ne bileyim yani çok şey bulunabilir. Mesela çocukların ezan boyunca ne? Yani tabii bunu anket anket halinde sorularla ortaya çıkarmak lazım. Öyle yani basın olmamalı. Hem yani birçok şey yapılabilir. Etrafınızdaki hanımlarla görüşürseniz bir sohbet ortamı varsa oradaki insanlarla bunu yapabilirsiniz. Yani aslında çok konuda gerçekten yapılabilecek. Tabii ki Hatice eğitimi üzerine yani ama kastın ne? Hatice yani çocukların eğitimi yani daha net olsun yani ne yapmak istiyorsunuz o net olsun arkadaşlar. Yani böyle yuvarlak like, yuvarlak cümleler olursa zorlanırsınız. Güz dönemi ve yaz dönemi olmak üzere iki ayrı ödev, ödev mı alınacağız? Ya eniş biraz evet dedim ya, eğer siz iyi, mesela şimdiden iyi bir konu seçen bir arkadaşımız olursa o arkadaşımızın konusunu iki dönem içinde kabul ederiz. Evet, ucu açık olmazsın yani. Emine net olsun. Konunuz net olsun. Ee, Emine, ucu açıkten kastım neydi? Ödevle ilgili emin ediyorsun? E, Eftal, nerede yaşıyorsun? Yurt dışında mısın? Yurt dışında mısın Eftal? Yani Kayseri. Kayseri'de farklı dinlere mensup insanlar var mı? Eftal. Varsa onlarla ilgili bir araştırma yapabilirsin. Arkadaşlar, Zeynep 2. ne olur? Çok e, tam olabilir Eftal. Çok İddialı konular seçmeyin. Türkiye gençlerinde İslam algısı müthiş bir yani ağır bir konu. Yani biraz daha tekrar söylüyorum. İlk kez bu işi yapıyorsunuz, Ve yapacaksınız. Lütfen konularınız basit olsun. Konularınızın sınırı çerçevesi belli olsun. Ne yapacağınız belli olsun. Mesela böyle bir konunun nereden başlayacaksınız yine zorlanabilirsin. Ya mesela Yusuf Suresi'nin gençlere mesajı. Bu bile bence girmiş ama hadi neyse olabilir. Bir ölçüde olabilir. Hocam ana öğretmeni olmam hasebilir çocuklarla doğru iletişim olabilir mi? Olabilir tabi. Mesela çocuklara doğru iletişim. Yani çocuklara dini anlatma, dini doğru bir şekilde anlatma, anlayabilmelerini sağlamanın yolları nelerdir? Buna dair örnekler, neler yapılmıştır, neler yapılabilir? Olabilir. Kur'an'da mesela Lokman Peygamber'in çocuklarına yapmış olduğu tavsiyeler veya diğer bazı nasihatler var. Onları da işlersin. Olabilir tabi. Üstün zekalı çocukların eğitiminde yaşanan zorluklar. Nasıl hocam? Üstün zekalı çocukların eğitiminde yaşanan zorluklar. yani Olabilir. Biraz eğitim konusu. Fakat olabilir. Olabilir bir problem yok. Yeter ki malzeme olsun yani? Üstünde ki o çocukların okuduğu bir okul var mı? Aslı öyle bir okulda mı çalışıyorsun? Veya çocukların mı var orada? Tanıkların mı var orada? Varsa olabilir. Hocam ses az. Bende hoparlör ol, olduğu halde az geliyor. Öyle mi arkadaşlar? Ses az mı? Bir dakika. Müslümanlığın getirisi ne demek Zeynep? Bana bir anlatır mısın? Müslümanlığın getirisi ne demek? Bakın yani işte net, net değil. Ne getirisi ne yani? İbadet, ya ahlak mı, ibadet ya Birçok şey var yani. Konu net değil. Lütfen net konular istiyorum. Net olsun. Ne diyeceğiniz, ne yapacağınız belli olsun. Ee, hayır hocam ama dikkatimi çeken bir konu. Şimdi yani aslı konu neydi? Üstün zekalı çocuklar yani Nasıl kullanacaksın malzemeyi sen? Eğer orada bir, orada çalışmıyorsan, yani ürtün zekalı çocukların içerisinde değilsen veya senin çocuğun onlar arasında yoksa ya da kardeşin yoksa nasıl kullanacaksın? Yani tamam araştırmalar var, onları kullanacağız ama bir de e, yani fiilen de bir şey yapmamız lazım. Daha iyi olur. Varsa daha iyi olur. Hatice Nur Ertük problem yok. Neyle ilgili problem yok Hatice Nur? İslam'da ümmet anlayışı ve sosyal dayanışı. Maşallah yani... Öyle konular seviyorsunuz ki arkadaşlar. Ne olur. Basit diyorum lütfen. Basit konular seçin arkadaşlar. Ya küçük suyları seçin. Mesela meze suresinin işte psikososyal açıdan incelenmesi değil. Ne bileyim. Fil suresinin işte tarih arka planı açısından incelenmesi değil. Ya Mamu suresini seçin. Yani basit şeyler seçin. Ne olur. Bu kadar çok iddialı konular yazmayın ya. Daha sonra. onlar not alın. Daha sonra yaparsınız inşallah. Şüküe. Şüküe de şüküe şükü olabilir mi? İslam'da süt kardeşliği. Bakın işte bu net bir konu. Evet Hayriye. Doğru. İslam'da süt kardeşliği olabilir mi? Ve bunun ama mesela günümüzde bak süt kardeşliğinin günümüzde neden olduğu sıkıntılar mesela toplumumuzda Haydi nerede oturuyorsun? Mesela Anadolu'daysak eğer yani bazı sıkıntılar yaşanıyor ee, olabilir hocam e, Bediannun ne dediğini anlayamadım Hanım, biz kısaca hemen doktora yapacağız belki aynen öyle Gülhanım yarın hatta promosör olma en iyisi <gülüyor> neyi çedik Arslan hocam e, Kur'an'dan kavram çalışması... tabii ki ama kavramımız lütfen basit bir kavram seçin yani ümmet kavramı çok e, çok yönlü bir kavram daha böyle hani mesela ne olabilir ya arkadaşlar mesela renk. Kur'an'daki renkleri. Hadi alın biriniz Kur'an'daki renkleri işleyin. Kur'an'daki sayılar biriniz işleyin. Kuranda gün işleyin. Kur'an'da şehir, ay. Yani şehirdeken öyle İstanbul, Ankara gibi şehir değil. Ay. Ay'ı işleyin. Kur'an'da yıl işleyin. ya Var böyle bir sürü hani basit bunlar. Bakın şey sınırı belli. Ne yapacağınız belli. E, o yüzden e, daha, daha rahat olur eğer sınırı belliyse. Ne var başka? Kur'an'da hayır kavramı. Geniş bir kavram. Geniş, daha basit. Lütfen daha basit konular seçin. Hocam ben hazırlığa başladım. Çok zor gelmedi bana. Ne? Neyin hazırlığına başladın Zehra? E, tabii ki yani çalışsanız zor gelmez. Eşin hekim tıbbı da içine katarak neler olabilir mesela? E, mesela Ayşe Betül eşinizin alanı ne? E, eşinizin alanı ne Ayşe Betül? Among tamam, Emel, teslim alakamızı konu seçebilirsin. Ayşe Şimşek Hocam makalelerde tartışma diye bir bölüm var bu. bölüm nasıl olmalı? Ya da on, tabii ki yani bu şeye göre değişir. Şey yani makaleye göre değişir. Bazı maka yani tartışma diye bir başlık atmayız. Öyle bir şey olmaz. Makalelerimiz arkadaşlar bir girişimiz olacak. Gir, girişte ne diyeceğiz? Girişte biz yani bu makaleye bir hazırlık. Yani makale biz bir konuyu tartışacağız. Buna hazırlık yapıyoruz. Yavaş yavaş yani böyle birden pat diye konuya girmiyoruz. Yavaş yavaş konuya giriyoruz. Mesela ben şimdi işte diyelim ki hani hanım müfessirler konusunu e, işliyorum. E, yani hanım müfessirlerinin sayısının azlığından tabii haller bahsedeceğim ama önce ne yapıyoruz? Neden hanımlar e, hani e, e, az tefsir yazmışlar? Neden? Çünkü eğitim alanında bir sıkıntı var. Az eğitim görmüşler. İşte buna dair böyle bir haklı bir konu giriş yapıyoruz. Ondan sonra başlıyoruz ana konumuza. Mesela tabii konuya göre tartışmak gereken yalarsa tartışırız Ama tartışma diye başlık olmaz. Geliş, genişletme konu kısmında biz makalemizi örneklendiriyoruz. Bir tezimiz varsa, bir iddiamız varsa onu ortaya koyuyoruz. Onu destekleyecek örnekler veriyoruz. Ayetler kullanıyoruz, hadisler kullanıyoruz. Yani rivayetleri, kaynakları, literatürü kullanıyoruz. Yani ee, Bol bir şekilde bunları kullanıyoruz. Sonuçta da bir sonuç bölümünde de çalışmayı yaparken hangi neticeleri elde ettik? Hangi sonuçları elde ettik? Bunları. Genelden zaten buna dairse örnek makaleleri vereceğim. Biraz daha okuyayım. Cahil cesareti var bizde hocam biraz. Ayşe ara. Ayşe yani cesaretiniz güzel ama e, biraz hani yavaş yavaş. Şüveyşüvey Arapra'ın dediği gibi acele etmeyin. Hayriye kabaca Gölcük. Gölcük'te oturuyor mu demek istiyorsun Hayriye? Şeyma Karaslanoğlu çalışma hayatı ve ev arasında sıkışan kadın. Maybe. Olabilir. Olabilir belki. Şeyma çalışan, çalışan bir hanım mısın? Özellikle insanlar kendi yani yaptığı bir şey yapıyorsa daha iyi olur. Mesela çalışan bir hanım ee, hem çalışıyor hem ev ara, iş, evde tabi haliyle ev işleri var. Bunlara dair sorunlarını yazarsa ve bunun ailen huzuruna etkisi mesela. Bak, sadece e, bu değil. Bunun aile huzuruna etkisi, kadının görevlerinde evdeki asli görevleri var. Orada ne diyor? Eksiklikler neden oluyor? Tabii ki bunlar olabilir. Hocam hafızlık ve zorlukları nasıl? Hacer hafızlık konusu çok işlendi. Eee ama siz bir yani mesela şunu söyleyebilirsin hacı sen misin? Kur'an kursu öğretmen misin? Ya Oku, e da hafızlık mı yaptı? Mesela bizzat kendin eğer hafızlık yaptıysan ve sorunlar yaşadıysan kendi hayatında ne tür zorunlar sorunlar yaşadın hafızlık yaparken bunları böyle ıı, birebir net örneklerle açıklarsan daha iyi olur. Genel olarak hafızlık ve sorunları gibi başlık bu biraz daha ağır bir konu olur. Çünkü birçok zorlukları var ama sen kendi e, yani şu bölge bölgeyle sınırlandırabilirsin de veya kişi naslandır e, bir sınıflandırma yapın arkadaşlar ne olur konumuz çok kapsamlı olmasın. Şahitlerin hocam şahitlerinin dilinden 1970 hareketinden kesitler dersem zor ne olur. Hakkı olabilir. Bak yani 1970 hareketinde neler yaşanmış ama e, kesitler yani şimdi bunda da sınırı belli değil. Mesela kaç kesit sunacaksın? Yani sınır belli olsun. Bir konunu sınırlandır. Mesela şunu diyebilirsin. Şahitlerin dilinden 1974 Harekatı'nda dini motiflerle ilgili kesitler. Yani dini motifler. Ne bileyim? Manevi yardım gibi. Varsa öyle şeyler. Yani. Ya da yani biraz sınırlandırmak lazım. Kardeşim. Acilde hocam. Aynı şey betül. Acilde çalışırsa eşin yani ee, i̇şi biraz zor Allah kolaylık versin. Yani o zaman hani ben eğer net bir konusu varsa mesela şeyle uğraşabilir belki hani yani genetikle ilgisi varsa veya işte beyinle ilgisi varsa veya ona benzer bir şey varsa ona göre bir şeyler önermek isterdim. Ama acildeyse fazla da önerecek bir şey bilemiyorum. Her özel güne bir ibadeti tahsis edildiğini duyduğumuz şu zamanda Resulullah'ın virtleri ya da özel günlerdeki nafileler nasıl olur? Zahide ne demek istedim? Net olsun Zahide ben bir kere anlamadım yani net net ve kısa net ve kısa olsun. Saatli kaynaklardan tabii ki ee, hayır Ziya Ravaca evet ne evet ya. hocam Gölcük'te oturuyorum tamam Gölcük'te sen ne sormuştun Hayır, ya unuttum ben Şimdi böyle hani akıyor ya. Herkesinkini okurken tabii karışıyor. Şeyma köse hayır ama etrafımda çom çok var. Neydi şeyimi unuttum vallahi. Yazarken cevap verirken konumuzu bir daha hatırlatın. Aşişçik hocam bence hanımların ilmi çalışmalar yapmamalarının en büyük nedeni çocuk bakma sorumluluğu olması. Mesela bu bir, bir gerekçe. Bir mazeret. Hep hanımlar diyor ki bizim çocuğumuz var. Kitap yazamıyoruz ama çocuğu olup kitap yazanlar da var. Peki o ne? Mesela bir tane İranlı hanım var, ee, Nusret Begüm, ee, Nusret Emin Begüm diye bir 1984 yılında vefat etti. 15 cilt tefsir yazmış, 15 cilt. Ee, yani ve 78'de çocuğu var. Hatta bir tane çocuğu ölüyor. Ee, ondan sonra tabi bu arada. Da hocasından da dersler alıyormuş. Hocası geliyor e, diyor ki ya diyor ben özür dilerim sen çocuğun ölmüş ama ben hani gelme demediğin için halinde hani geleyim dedim. E, i̇stersen ders yapmayın yapmayın deyince o da diyor ki hayır e, çocuğumun ölmesi ayrı bir konu ders ayrı bir konu. Dersinizi evet. yapacağız diye. Yani böyle bir hatta hocası yani hayran kalıyor e, bu e, ilme olan ilgisi. Yani tamam Kesinlikle kabul ediyorum... ...hanımların çocuklarının olması... ...bir sıkıntıdır, bir problemdir... ...ama yani... ...bir engel değildir... ...buna rağmen bir şeyler yapılabilir... ...onu demek istiyorum... ...yoksa kabul etmiyor değilim, haklısın... ...bir engeldir yani ...bir gerekçelerden birisi ama... ...yani ona rağmen yapılabilir... ...şükür konusu nasıl... ...bedya... ...nasıl yani, bir açıkla bana... ...yani şükür konusu ne... Kur'an'da mesela şunu, Kur'an'da şekere, şükür kavramı. Ben şeker tümle azilenler. Mesela Kur'an'da şükür kelimesi kaç yerde geçiyor, hangi bağlamda geçiyor, nasıl geçiyor. Mesela olabilir bu ama şükür. Yani yetersiz bir şey. Açman lazım. Hocam günümüz modern toplumunda insanların en çok muzdarip olduğu kaygı, bozukluğu ve ölüm korkusu Kur'an ışığına nasıl açılabilir konu olarak nasıl acaba? Melek Kapalı cümleler, ne dediğin belli değil. Net konuş. Daha zaten hızlı bir şekilde geçiyor bir de net olsun. Hatice Bulut, hocam, Kur'an kursunda anket yapmaya karar verdim. Sorunları hazırlayıp size gönderebilir miyim? Olabilir, olabilir. Ama kendi çevrenizdeki insanlardan da yararlanabilirsiniz. bulunduğunuz bölgede yardımcı olabilecek insanlar olabilir. Onlardan da yaralanın. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. E, Hacer Soy filan hafızım hocam. Neydi konu? Hafızlıkla ilgili sorunlar mıydı Hacer? Eğer öyleyse sen hafızlık olurken ne tür sorunlar yaşadın? Bire bir yaz. Bire bir yaz. Bence çok güzel olur. Net olarak yaz. Mesela inan arkadaşlar bakın. İçinizde Kur'an kurs hocası arkadaşlarımız mutlaka vardı. E, Kur'an kursunda ne kadar çok var biliyor musunuz? Ne sorunlar biliyor musunuz? Yani... Şimdi biz bizeyiz anlatıyorum değil mi? Başkası duymuyor bizi. <gülüyor> Kendi iç sorunumuz yani inanın bazen bize öyle haberler geliyor ki Kuran kustarında hem erkek Kuran kustarında hem kız Kuran kustarında çok üzücü şeyler yani bunda normal karşılamak lazım. Bir yerde eğer birçok insan varsa orada iki üç tane üç beş tane hani, hani derler yani bir çuval ne cevizin içinde Çürük ceviz mi? Veya incirin içerisinde çürük incir mi çıkar? Neyse. Yani olabilir. Bunu çok abartmamak lazım ama şunu araştırabiliriz. Neden? Neden bu sorunlar? Neden bu sorunlar? Benim tanıdığım, bildiğim bir kızcağız vardı. Bir ara böyle hani baya bir Kur'an kursunda annesi, ailesi zorla vermiş. Çok sıkıntı yaşadı. Çok zorluklar çekti. Zorla Kur'an kursunda başını örtüyor. Çıktıktan sonra başını açıyor. Bir ikilem yaşıyor. Ne başı ötsüne ısınsın, ne, ne başına aşağı çıkken de bu sefer rahatsızlık duyuyor. Baya bir sıkıntı yaşamış, öyle bir şey duymuştum. Hem yani bu tür sorunlar mesela olabilir. Ya da ne, ne tür sorunlar Kur'an kursunda? Hocalarla öğrencileri anlayabiliyorum. Bakın bunlar her biri aslında bir araştırma konusu. Ee, bu da bir araştırma konusu olabilir mi? Çok muhadis var Melahat, Melahat. Çok sayıda muhaddis bayan var. Hatta ee, hadis dersi veren e, hocalar var, bayan hocalar var. Ama müfessil çok az var. Onu da ben inceliyorum. Ha, mena, geç kaldım ben hazırlıyorum. Bitireceğim yakında basılacak. Ayşe Betül küçük cevabı. Ama sen kendin hazırlayabilirsin. Yani engel değil. Ödev yapacağız sonuçta. sana başlarına gelen acil vakalarda dini manevi bakışlardaki. Ha, sizin eşiniz bakın Ayşe Betül aklıma geldi. Ben hatta böyle bir çalışma yapmıştım. Mesela e, cuma günlerinde acil vakalarda bir azalma oluyor mu? Yani bizim toplumumuzun kutsal diye adettiği geceler var. Bu gecelerde e, kutsal adettiği zaman dilimler var. Bu zaman dilimlerinde e, hastaneye intikal eden e, olaylarda bir azalma oluyor mu? Olmuyor mu? Bu, e, bunun şeyleri yani bulunabilir, çıkarılabilir. Eğer azalıyorsa bunun acaba dini bir nedeni olabilir mi? Mesela diyelim ki işte cuma günüdür içkiyi az içiyor adam. Ya da işte diyelim Kadir gecesidir. içki az, az içiyor. Az içtiği için de az vaka olabilir. Yani böyle şeyler var mesela. Böyle bir şey olabilir. Yani Ayşe Betül. Bunu hatta e, icabında sivil polis karakolundan da şeyler alınabilir. Yani oraya yansıma nasıl oluyor? Hastaneye yansıma nasıl oluyor? E, bu, bu incelenebilir. Bence güzel de olur. Bir de arkasında dolduracaksın icabında. Hatta keşke imkanı olsa da bu tür sorunlar yaşayan birkaç insanda mesela röportajı falan da yapılsa önce olabilir yani. A, acilde çalışan eş çalışan arkadaşımıza Ayşe Betül'e söylüyorum. Şükran Şahin Kur'an Kustan'da hafızlık eğitimi araştırması. Yani bakın ne demek istiyorsun Şükran? Ne demek hafızlık eğitimi araştırması? Net değilsin lütfen net olun. Evet hocam dediğiniz gibi beda diyor. Zeynep Yılmaz Kur'an'da gençler konusu olur mu? Kur'an'da gençler. Hangi kelimeyi isteyeceksin? Kur'an'da genç diye bir kelime yok ki. Kur'an'da gençlik tipolojisi Kur'an'da yani ona benzer bir şey olabilir. o Kur'an'da gençler e, yetersiz bir başlık. Zeynep e, açıklamaya ihtiyacının bir başlık. Kafir'in suresi günümüzde nasıl anlaşılmalı? Mesela bu olabilir bakın. Kafir'in suresi ve günümüzde günümüze verdiği mesaj mesela Ya da günümüzde nasıl anlaşılması gerektiğine dair. seni fena değil bu. Emel Gazel, Kur'an'da geçen tek sahabe isimli Hazreti Zeyd nasıl hocam? Yani şimdi bir tek yerde geçiyor Zeyd. O da peygamberimiz ona eşini tut diyor. Eşine sahip çık diyor. Bundan bir konu çıkabilir mi? Şunu diyebilirsin. Yani bir Müslüman e, kişilik olarak işte Zeyd bin Harise. Yani böyle bir şey biraz tarih yönünden işleyebilirsin. Ama Kur'an açısından Zeyd'in herhangi bir yeri yok. Yani Zeyd'le ilgili olan tek şey eşini tut. Bu kadar. Eşine sahipçi bu kadar. E, bir makale için e, yeterli bir malzeme yok orada. Hocam bizi takip etmeye ya da komşu gezmelerine vakit bulan ilmi çalışmaya mı bulamayacak? Harika melahat. Süpersin. İnsan normal Uykusundan iki saat daha az uyuysa birçok yüz lade katılıyor. Şimdi burada süremiz doldu arkadaşlar. Ee, hocam bizi atladınız ümügüsüm. Nasıl oldu ümügüsüm? Ee, fark edemedim herhalde. Ne, ne yazmıştınız? İsterseniz yeter artık ümügüsün son yazı yazan kişi olsun. Şu alttaki yazıları okuyayım bitireyim. Ee, Hacer Sofi'den hafızlıkta çok sorunlar oluyor. Tamam hocam. Tamam işte sorun sorunu belli et net sorunu koy. Mesela e, hafız, hafızlık için gelen çocukların yaşamış olduğu ailevi problemler diyebilirsin. Gençlik problemleri. Genelde bu dönemde çocuklar yani şey döneminde böyle ne yani çağına ergenlik çağına girdiler, giriyorlar. Onun bir sürü neden olduğu sıkıntılar, sorunlar olabilir falan. Bunları işleyebilirsiniz. Da. Çok net, güzel. E Nedenlerini tabii. Yani e, bir olayı işleyen arkadaşlar, olayı işliyoruz. Bu olayın nedenini işliyoruz. Ve bu olay nasıl çözülebilir? Bunu mutlaka işlememiz lazım. Sadece olayı orta koyma, ortaya koymak yetmez. O, olayın nedenini ortaya koyacağız. Ve mümkünse kendimize göre bazı çözümler, önerilerde e, bulunacağız ee, Melahat Estağfurullah hocam bu konuyla ilgili araştırmayı siz yapıyorsunuz. <gülüyor> Gerçekli <gülüyor> Tamam Melahat Teşekkürler ama yapabilirsin dediğim gibi Bir şey olmaz Ayşe Betül Küçük Ceran Hocam eşim acilde kayınpederim polise Harika bak Ayşe Ayşe Betül sen bunu yapacaksın tamam Ödevin belli senin Bağdat Yüksel köylü algın peygamber sevgisi Nasıl hocam başlık olarak ee, Algısı de Bağdat ha, sevgisi de Köylü halk. Ama köylü halk demeyelim. Yani köy ortamında peygamber algısı gibi veya hmm, buna benzer bir şey. Köylü halk derken ya böyle bazıları köylü kelimesini biraz hani hmm, ne rigid bir kelime olarak yani böyle hani itici soğuk bir kelime olarak algılayabilirler. Daha sıcak, daha güzel bir kelime bulalım ama olabilir. yani e, Mesela Yasin suresi bakın arkadaşlar köylerde, köy ortamında veya kasabalarda yasın süresi, ya bu toplum yasın süresi nasıl biliyor, nasıl değerlendiriyor, nerede okuyor, niye okuyor, niye bu kadar çok yasın süresi okunuyor? Yani bunu bir mesela bir araştır, alan araştırması yapılabilir. Ee, yüksel Çan, bütün günlükleri indirdim, okuyorum. Tek tek okuyorum, biraz evet, bir arkadaşlarınızınkinden bastım ama çok sorular olunca onlara dalmak zorunda kaldım. Ee, arkadaşlar burada bitiriyorum merhaba arkadaşlar Allah'a emanet olun inşallah e, haftaya yine e, görüşürüz ben haftaya kadar inşallah birçok yazıyı okurum yine konularını gönderen göndersin ee, ben onlar dönmeye çalışıyorum tamam mı ama şunu söylüyorum lütfen konumuz net olsun ne yapmak isteyeceğiniz net olsun onu herkes anlasın ve siz de bilin ne yapacağınız bilin sınır belli olsun bu ekran kadar bir şey olsun. bilin yani buradan başlıyor, şurada bitiyor, şuradan şuraya kadar değil. Böyle sınırı olmayan, ucu açık olan şeyler sizi çok sıkar. İlerde yaparsınız onları tamam arkadaşlar? Peki hadi Allah'a emanet olun. Haftaya inşallah görüşürüz. Hadi çay yapın içsin tamam Ben de şimdi içeceğim. Siz de lütfen çay içsin hadi. İnşallah iyi geçmiştir arkadaşlar. Tamam hadi görüşmek üzere Allah'a emanet olun.